Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Al Orcu Herkese iyi bayramlar. Dünya Miras Adalar programından burada canlı canlı bir program yapıyoruz ve size sevgilerimizi, selamlarımızı yolluyoruz. Çok değerli bir konuğumuz var ama ben Derya Tolgay. Evet ben Asu Aksoy. Ve Teknik Masada Selahattin Çolak arkadaşımızla huzurlarınızdayız. Ve hocaların hocası, gitar özellikle klasik gitar denildiği zaman bir duayen olan Rafi Arslanyan aramızda. Rafi Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hoş kendiniz, bayramınız kutlu olsun. Çok bu arada teşekkür... Alp'in de bayramını kutlayalım değil mi? Alp aramızda değil. <gülüyor> Ama <gülüyor> bu ilk bayram gününü böyle bir güzel bir evet. müzikli evet. adaların müzik cephesinde bir yapalım. Şey Analım. Analım. Evet, herkesin, tüm Açık Radyo iz, dinleyicilerinin, çalışanlarının, emekçilerinin, evet buradan evet. bayramını kutluyoruz. E, Rafi Bey, e, tekrar çok teşekkür ediyoruz. Rica Çünkü ederim. bugün sadece bizim için kalktınız. Rica. Güzel evinizden, keşfetinizden Büyük Adadan geldiniz. Sağ olun. Bura kadar. Biraz da zahmetli bir yolculuk. Bugün bayram olduğu zaman Yok, adalarda ben ulaşım hiç sorun, sorundur. Vapurlar böyle uzun zaman yanaşamaz, bekler, yolcular istea geçmiştir filan. Ama şöyle ben kısacık isterseniz sizinle ilgili bilgiler vereyim Tabii. dinleyicilerimize. 44 yılında İstanbul'da doğuyorsunuz. Evet. Sonra küçük yaşlardan itibaren ilk ağz müzikasıyla başlıyorsunuz. Sonra Merhum e, profesör Andrea Palialogos. Evet, ondan e, düzenli dersler almaya başlıyorsunuz. Evet. E, uzun yıllarda aynı zamanda İstanbul mekanlarında solo e, eserler e, çalıyorsunuz, resitaller veriyorsunuz evet. ve e, daha sonrasında da dersler vermeye başlıyorsunuz. Evet. Halen dersleriniz devam ediyor. Evet. E, çok çok önemli klasik e, gitar e, öğrencileri. Yani şu anda var, e, şanlı var. şöhretli olanlar sizin evet. öğrencileriniz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ee, bir küçük bir şey daha söyleyelim. Çok önemli bizim için. Çünkü 40 yıl da. 36 yılda büyük adada evet. e, yaşadınız. Yaşalım. Yani müzik konuşacağız ama Rafi Bey'in çok çok önemli bir hobisi var balıkçılık. Bal Adaların balıkçılığından balık bulursa gireriz. Kaldıysa <gülüyor> konuşalım. Evet. evet müthiş yani ve çok 40 yıl artı 36 yıl inanılmaz. Evet. Yazları mı sadece yoksa nasıl? E, Doğrusun isterseniz yazları ama ben kışında balık olduğu müddetçe e, geliyordum adalara geliyordum balığa borçluyuz. Sizin evet. <gülüyor> balıklara yaşasın. Biliyorsunuz Akilas Bey'in de çok güzel bir kitabı var balıklarla evet, ilgili. Çok evet. güzel böyle çizimler, isimler. Evet. Çok çeşitli balıklar varmış değil mi evet, eskiden? Evet. Evet. Biliyorum. Yani Biliyorum. eskiden tuttuğunuz eskiden... balıkla şimdi tuttuğunuz balık nasıl karşılaştırırsınız? <gülüyor> Müthiş fark var. Yani eskiden e, denizde balık fışkırıyordu. Mesela deniz kenarında çocukken ben deniz kenarında yürürken o alçak 10 santim, 20 santim suda kaya balıkları, horoz binalar, lapinler, çırçırlar, cirit atıyordu. Şimdik kilometrelerce de yürüseniz deniz kenarında hiçbir şey göremiyorsunuz evet. maalesef. Bir de şu var, eskiden yosun olayı yoktu. Daha çok taş vardı, çakıllar vardı. Fakat şimdilik artık her taraf yosun kaplı maalesef. Balık dayı olsa o balıkları zaten göremiyorsunuz normalde. Siz kayıkla mı çıkardınız? Ben kayıkla burada? çıkardım. Hmm. Çok çok küçükken, yani çok küçükken, yani 12-13 yaşında olduğum zaman kayığım yoktu. Ee, kıyıdan oltayla kendime göre olta yapardım. Ee, büyük kefalleri yakalardım, kaya balıkları yakalardım. Ee, çok güzeldi o yıllar. Yani... Anlatamam size. Onları yaşamak lazım aslında. Gençlerimiz bunu maalesef göremiyorlar. Göremeyecekler. Gene bunlar bizim iyi günlerimiz. Onu da söylemek istiyorum. Her geçen gün çünkü bitiyor balık. Olay bitiyor. Balık maalesef. da bitiyor. Bir de bilmiyorum. Tabii siz gitarra nasıl ilgi duymaya başladınız ama adalar eskiden çok da böyle eğlencenin çok. olduğu değil mi? Eğlence mekanlarının çok. olduğu, insanların dış mekanlarda oturup işte yediği, içtiği, müziklerin çalındığı evet. lan değil mi? Öyle bir yermiş. Şöyle söyleyeyim böyle ben anlatılıyor. size Burgaz Adasından başlayayım. Hı. Burgaz Adası'nda çok güzel gazinolar vardı. Mesela arkadaşımdı benim Cem Karaca rahmetli. İlk e, Şarkı söylediği yıllarda Paradisos isminde Burgaz'da bir yerde şarkı söylerdi e, Ve Orada eskiden Laternalar çalınırdı Birkaç yerde çalınırdı Artık Laterna diye gençlerimiz Bilmez <gülüyor> Laternanın ne olduğunu Ama o yıllarda vardı, vardı. Laterna akordeon bir değil Akordeon değil mi? hayır Hı. Çivilerden yapılmış böyle bir Hı. silindir Düşünün ha. ...silindirde şeyler... E, ...bir taraftan bence çalalım mı... E, ...nasıl la, istersen laterna, çok iyi olur sevinirim... ...nasıl e, ses adalarda... Sos. ...ve Laterna'nın yapılması kolay değil... ...çünkü o teker teker o çiviler... ...ona göre yerleştiriliyor... ...ve ona göre bir müzik çıkıyor... ...kolay bir şey değildi o... Evet. ...bu arada... E, ...ta ki vardı... Kim? çok iyi bir akordiyonist yıllarca hmm. evet tak bir, İçeneli Biraz duyalım Yeterna'nın hmm. sesini isterseniz. Tabi tabii, tabii memnuniyetle. Tabii. Özlediğimiz bir ses. devam edebilir şöyle işte. Bir şey? böyle bir şeydi. <gülüyor> Büyük adada da vardı. Burgaz'da da vardı. Diğer adalarda da vardı. Ama bunlar e, sonradan bitti tabii ki. Yerine akordeonlar aldı. Şi i̇şte, buzukiler zaten vardı o yıllarda. E, tabii Rumlar o zaman vardı adalarda. Zaten Rumların olduğu yıllar çok güzeldi orada. Onlar o yıl 64'ten sonra gittikleri zaman yavaş yavaş adalar şeyini kaybetti. O güzelliğini kaybetti diyebilirim. Eğlence, Eğlence hayatı bitti. Eğlence Eğlence Eğlenmeyi gayet iyi biliyorlar. Çok iyi biliyorlar. Onlar <gülüyor> müthiş insanlar. Yani çok eğlenceyi bilen insanlar. İşte adalar sonra biz çocukken saklambaç oynardık. Uzun eşek oynardık. İşte bin, bin, bin. Şimdi bunlar kalmadı artık. Gençler... Bir interneti biliyorlar. Başka da bir şey maalesef bilmiyorlar. Peki bu gitar nasıl? Siz yani Nasıl başladınız gitar çalmaya ve e, bu gitar hocalarının da ustaların ustası oldunuz? Şöyle oldu. Içinde... Şimdi benim bir, <gülüyor> bunu açıklayayım, açıklayayım bari. Benim bir platonik bir aşkım vardı. <gülüyor> Yaşasın tarihan <gülüyor> geldi. O zaman çok <gülüyor> küçüktük. Daha 11 yaşındayken, 11-12 yaşındayken. Onun e, arzusuyla ben gitara başladım. Çok kısa bir müddet. Böyle birinden, camın altında gitar çalmak mı? Tabii. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ee, yani ben aslında 1957 senesinde gitara başladım. Ee, birkaç ay birinden ders aldıktan sonra çok büyük bir hocam, biraz eve bahsettiğiniz Andrea Paleologos, dünyanın en büyük hocalarından biriydi kendisi. Ondan aşağı yukarı 6,5 sene ders aldım. Burada İstanbul'da, İstanbul'da mı? İstanbul'da ders aldım. Ne büyük bir şans maalesef, o insanın da burada olması maalesef, ama değil ben mi? Ben 64 yılında askere gittim. O da maalesef, o Yunanlar maalesef gönderildiler, dışarı gönderildiler. Bizim için çok büyük bir kayıp oldu aslında. Çünkü hocam müthiş bir profesör, bir hocaydı. E sonra ben iki sene askerimi yaptıktan sonra orada evinde tabii bütün, bütün subaylara çaldım. Hatta ders vermeye de başladım onların çocuklarına. Ve 66 yılında askerliğimi bitirdikten sonra Galata Kulesi'nde bir sene her gece şov yaptım. Vay. Gece kulübünde. Ee, tarabi Oteli'nde çaldım. Konserler veriyordum. Tek başınıza mı yoksa tek bir başına, grupla mı? Tek başına. Çünkü klasik gitarda aslında grup hmm. pek olmuyor. Ve o zaman o yıllarda insanlar gitarı tanmıyorlardı. Ancak şu, birkaç kişi, 3-4 kişi benim abilerim vardı gitar çalan. Onlar da pek ders vermiyorlardı. Yani ben 66 yılından sonra ders vermeye başladım. Ve müthiş bir talebe şeyin içine girdim. Ee, kalabalığın içine evet. girdim. <gülüyor> Öğlen yemek yiyecek zamanım dahi yoktu. Ve bunlar yıllar sürdü. 57 sene hocalık yaptım. Tabii şey, şey. Aşk şeyine atlamadan. Aşk <gülüyor> evet, kapatıldı. Aşk kapatıldı. <gülüyor> Aşk o uzun hikaye oh, başka yani, bir başlangıcı burası diyorsun ne yani. güzel aşklar var ki müzik her şey var yani aslında <gülüyor> ve adadan da talebeleriniz mutlu adalardan var, tabii da olacaklar tabii yani şu anda bugüne kadar Türkiye'nin öbür tarafından insanlar uçağa binip derse geliyorlardı şöyle söyleyeyim yani ben e, insanları çok seviyorum yani. İyi olmak, iyi hoca olmak değil. Mesele iyi insan olmak, insanları sevmek, bu çok önemli bir şey. Ve idealist olmak. Yani idealist olmayan bir insan, kolay kolay bir şey öğretemiyor. İdealiniz neydi peki? Yani ne, ne yapmaya çalışıyordunuz? Bu yani müziği ideal... yaygınlaştırmak belki. Benim e, gitarda yaptığım hataları, karşımdakinin yapmaması Hı. için elimden geldiğini yaptım. Galiba Çabalık. epey yapmışsınız ki, çok önemli burada... Çok bir, iyi öğrencilerim evet, var. Şimdi bunların gitar, ben isimlerini bir teker teker siz... söylemeyeyim. Şöyle mesela e, nasıl söyleyeyim size e, tanınmış gitaristler var. Evet mesela, dünya çapında var dünya yani çapında, isterseniz dünya çapında, analım tabii ki kısaca, belki bir parça ya, da çalabiliriz. Tabii e, tabii memniyetle mesela ben... benim şu anda 28 yaşında benim de öğrencim oldu. Celil Refik Kaya isminde bir öğrencim oldu. Şu anda 7 senedir Teksas'ta ve dünyanın en iyi gitaristlerden biri sayılıyor. Ne Hatta birkaç kişiden biri değil mi? sayılıyor. Evet, evet. Müthiş bir yetenek. Muazzam bir repertuara sahip. Ve onun dışında da benim Türkiye'de çok iyi çalan öğrencilerim var. Başta işte Erdem Sökmen, Erdinç gibi kişiler var. Bunlar aynı zamanda pop müziği gitaristleri. Yani bütün sanatçılara çalan gitaristler. Baştaki. Peki ister misiniz? Buradan hazır konusu açıldı. Bir parça Memliyeti. seçmiştik. Celil Refik Kaya'dan. Çünkü 20 yaşında sanırım New York'ta en genç Yarışma. Şey, e, yarışmada, e, Yalnız Celil bir yarışmada değil, birçok bir yarışmada, yarışmada da, en erken kazandığı, yani 20 yaşında evet. olduğu için en erken kazanan Ondan ünvanı. önce de büyükler Hı -hı. kategorisinde ikincilik çok aldı ee, yani Boşarılı. her gittiği Sa yarışmalarda hep evet. büyük dereceler aldı. İsterseniz ondan çok e, küçük bir parçayı şey Tabii. olarak... E, Mikrotonal gitar. tabi çok giriyor. güzel. Böyle işte Tolgan, Taksim, Kürcül'e, Hicasker, bir... Sassemai, köyde sabah falan böyle harmanlamış Onları... olduğu bir şey var. Tabii. Bir çok kısa onu dinleyelim. <gülüyor> Belki sonra öbür dinleriz. Evet. Bu e, Berlioz'un bir parçasıydı değil evet. mi? Berlioz'un eee isminde bir parça. Evet. Diğerini daha sonra çalarız. Bu Tabii, şey, nasıl öğrencileriniz nasıl? E, yani eğitim açısından, gitar eğitimi açısından yani e, konservatuvardan mı geliyorlardı? Bu e, öğrencileriniz arasındaki bu ilgi, gitara ilginin kaynağı neydi? Ben onu merak ediyorum. Şöyle konservatuvar mı, pop e, kültür mü? Şöyle söyleyeyim, şimdi konservatuardan gelenler de oldu. Daha konservatuarı görmeyen insanlar da başladı gitar çalışmaya. Çoğunlukla da öyle oldu. Yani sıfırdan başlayıp, e, ilerleyip ondan sonra konservatuarlara girdiler. Ve sınavlarında kazandılar. Bazıları yurt dışında, bazıları Türkiye'de konservatuarlarda. Konservatuarlarımız gayet iyi bir durumda. İyi eğitim veriliyor. Ha bir de şunu söylemek istiyorum. Ee, çok bilinçsizce gitar çalışan Türkiye'de insanlar var. Maalesef. Popüler bir e, enstrüman mı sizce gitar? Gitar e, popüler tabii. Popüler bir enstrüman. Ama yani temeli bir kere klasiktir. Hmm. Ağacın kovuğudur klasik. Yani ondan sonra değişik branşlara... Mesela bir klasik çalışan bir gitarist ileride her türlü müziği de caz müziğini de pop müziğini de rahatlıkla yapabiliyor. Ama tabii ki pop müziği seven olur sevmeyen olur ama temeli klasiktir. Bence Sizin klasik. çok güzel bir lafınız var piyanoyla Ha e, Fakirin <gülüyor> piyanosu gider mi? O, evet. Mi? evet. <gülüyor> Gitar müthiş bir asılman. Çünkü Taşınması kolay. Ee, ve istediğiniz rakamda gitar evet. alabiliyorsunuz. Yani tabii biz öyle 100 liralık, 200 liralık gitarları pek tutmuyoruz. Bir kere Doğrusunu sevgilinize istedim. alıp, götürüp serenat yapabiliyorsunuz. Yapabiliyor. Piyanoyu sırtlayıp götüremiyorsunuz. Şimdi <gülüyor> Rafi Bey'in çok hoş bir evi var. Hemen girişin üst katında. Çok da güzel bir balkonu var. Kendisi Ben zaten Evet. Şöyle söyleyeyim. Tersten ben... ama çalışıyor yani aşağıdan evet. de, o yukarıdan evet. çalıyor aşağıdan evet. diğerleri dinliyor. Evet e, ben maalesef e, yıllarca vaktim olmadık kendim çalışacak zaman bulamadım çünkü müthiş çok öğrencilerim vardı çok öğrencim vardı. Fakat aşağı yukarı birkaç senedir daha rahatım bayağı daha rahatım. Ve yedi senedir kendim için klasik gitar çalışmaya başladım. Her gün günde iki saat kadar çalışıyordum. Yalnız bu bugünlerde bir tırnağımda bir sorun çıktı. Bir mantar rahatsızlığı geldi. Onu tedavi etmeye çalışıyorum. Bugünlerde inşallah iyi olacağım ve gene başlayacağım çalışma. yani. Şu, Yedi yıl oldu benim gitar çalışmam. Türkiye'nin evet, her tarafından diyordunuz ki geliyor öğrenciler. Evet, yani çok uzaklardan gelen öğrencilerim de var. Demek şu anda ki da yani gitar aslında sadece İstanbul, hani böyle bir gitar ama daha şu böyle anda bir batı iyi hocalarımız gibi. var Türkiye'de onu söyleyeyim. Ama iyi olmayan da yüzlerce insan var hmm. ders hmm. veren. Şimdi tekrar e, şeyin Celil Kayan'ın o e, kısa ee, parçasını dinliyoruz Evet Evet, biz e, Celil e... Re, e, Refik Kaya'nın bu e, muhteşem parçasını çalmıyoruz. İlla bekliyoruz. <gülüyor> en son final yapacağız. Ama hayır, yanlışlık olmadı. Esasında e, hep adalarda bu çok dinli, çok dilli, çok renkli e, bu e, güzel yapıdan bahsediyoruz ya evet. sizin e, o müzik Laterna'yı da e, çalarken herkes o, o dönemler Laterna ortak şey. Onun için biz bu e, parçayı seçmiştik. İstanbul'un evet. böyle çok kültüllü ...çok güzel anlatıyordu evet, müzikle. Evet. Bir de buna girdik ama en son kapanışta çalacağız. Çalacağız. çalacağız. <gülüyor> <gülüyor> evet, yani Türkiye'nin her yerinden öğrenciler geliyor gitar öğrenmek için. Demek ki aslında gitar her yerde bilinen bir... Bilinen bir e, şey tabii son... ama maalesef onu söylemek istiyorum. E, klasik müzik maalesef son zamanlarda... Ee, ne diyeyim sönmeye mi başladın yani insanlar fazla dinlemiyorlar yani ben şu e, benim pop müziği e, tanıdıklarım yakında pop müziği de yavaş yavaş biteceğini söylüyorlar çünkü yeni yeni müzikler türü, olmaya başladı maalesef gençler onları dinliyorlar. ...o güzel şarkılar... ...o nülüferler, o şunlar, bunlar... ...necolar, bir sürü şarkıcılar... ...sanatçılar var, hepsinin ismini söyleyemem... ...yavaş yavaş... ...bunlar... E, ...dinlenilmiyor... ...çok üzülüyorum ben, maalesef... Evet, yani eskiden TRT'nin... ...çok güzel, klasik müzik çok programına... Güzel. ...ayrılmış kanalları çok vardı güzel. mesela... Evet. E, ...ve klasik müzik... ...aslında... Nasıl diyelim e, insanların öğrenmek istediği bir alanda bilmiyorum şimdi Şimdilik gençler maalesef, maalesef. nasıl çok bakıyorlar üzülüyorum yani e, pek dinlemiyorlar gençlerimiz çok çok az insan var klasik müziği dinleyen halbuki biliyorsunuz müzik ruhun gıdasıdır tabi her müzik değil bence her müzik değil ama klasik müzik başta ruhun gıdasıdır o. Evet hani... ama her dönem ve her tarihte de bu hep az kalmış yani genel olarak. E, klasik pop... eskiden, yani evet, eskiden her her klasik zaman... müziği. Eskiden, eskiden ve Klasik batı müziği demek lazım belki. Evet klasik batı müziği. Aslında yani klasik batı müziği bir dönem e, yaygınlaştırılmaya çalışmış Hı -hı. bir kültür politikası evet. bu. İşte daha sonra tabii ki pop kültürü ortaya çıkıyor. Pop İnsanlar, ben pop çok seviyorum pop müziği. Ama Keşke. bir taraftan bizim halk müziğimiz var, sanat halk müziğimiz, müziğimiz var, var. Tabi var. sanat Klasik müziğimiz, müziğimiz var. Tabii yani ama gençler, Hepsi de bir ya, bir, bir, gençler yavaş yavaş işte bu kusura bakmasın gençler bu internetten dolayı artık bunlar yavaş yavaş sönüyor. Yani çok üzülüyorum. Yani eskiden mesela biz. İki yılda bir konser olurdu yahut senede bir sefer gitar konseri olurdu. Tıklım tıklım olurdu salonlar. Şimdi dünyanın en büyük müzisyenleri geliyor ve maalesef salonlar hemen hemen boş. Çok üzülüyorum şahsen. Bu yetiştirdiğiniz gençlerin e, mesela yarışacakları böyle bir gitar e, müziği yarışması gibi böyle şeyler oluyor, var mı? Oluyor, tabii ki oluyor, oluyor, oluyor. Ama ben e, valla üzülmenize üzüldüm ve üzülmeyin diyorum. Çünkü neden? Tam da dediğiniz bu e, Celil Refik Kaya e, dediğiniz Yalnız gibi Celil... yani bu mesela e, şimdi çalıca e, Selahattin'in bize Taksim Kürdili Yicaz Gersas Semai, işte köyde sabaha çalıyor bu parçanın içerisinde ve lütfen bunu dinleyebilir miyiz? Yalnız Hazır Celil mı acaba? Değil, şunu Yani böyle bir öğrenci yetiştirmişsiniz o anlamda üzülmeyin Bir de şunu söyleyeyim e, yalnız Celil değil, Celil'in e, etrafında da çok iyi gitar çalan evet. insanlar var onu da söyleyeyim. Söyleyemedik isimlerini şey, programımızın şimdi, zamanı çok az Hangi birini söyleyeyim bilemiyorum. Ama Celil bence dünyalı bir çocuk. Ben ona uzaylısın evet. diyorum. Ve daha yani, çok küçük. 91 doğumlu yani daha yolu gitarist, çok Müthiş olacak. bir yetenek. Ama bu demek değil ki. Yalnız Celil evet, gitar hazırız çalıyor. Hazırız galiba değil mi? Değil. Tabii, ee, evet. Tabii. Hmm. Bu parçayı <gülüyor> çalamadık ama tamam. e, buradan fırsat olsun söyleyelim zaten bizim sosyal mecralarımız dünya mirasadalar Facebook, Twitter, Instagram var. Şimdi Facebook'tan bu parçayı yayınlayacağız. Bayram şekeri gibi bir şey çünkü tamam. e, dinlediğimiz çelik rafik bu Kayana. dinleyemedi ki işte Demek onu, ki onu e, düşmemiş Hı -hı. mailden. E, onun için e, onu bizi takip edip oradan e, Olur. E, dinlesin dinleyicilerimiz. Evet. Tamam. Ve de programımızın Siz kendi kendi e, son çaldıklarınızın kayıtları var mı? İşte yani kendi e, nasıl diyeyim gitar çalarken şş, yapılmış kayıtlar. şey diyeyim. E, maalesef ben e, çok heyecanlı bir insanım. Yani kendim e, biraz biraz değil çok mükemmeliyetçi olduğumdan dolayı bir şeyi yapmak istiyorum yahut yapmamak istiyorum. Onun için de heyecanlı olduğumdan dolayı kendim kendimi pek kayıt etmedim. Hmm. Ee, ama belki de zamanı gelmiştir dediniz Zamanı ya... gelmiştir ama işte zamanı gelirken de tırnağımda bir mantar rahatsızlığı geçer. geldi. Geçer inşallah bundan sonra kaydederim. Benim evet. YouTube'da da ayrıca bir çaldığım bir şey yok. İnsanlar zannediyorlar ki ben hiç gitar çalamıyorum. Aslında... 8 sene evveline kadar yani 40 sene gitar çalmadım ama öğrencilerime tabi bazı pasajları çalmam gerektiği zaman onları çaldım. Ama kendim için 7 senedir gitar çalıyorum. Yeni bir balkon macerası evet, gerekiyor. Galiba programımızın sonuna geldik. <gülüyor> tamam diyor Selahattin oradan. Tamam. <gülüyor> Efendim bize bayramda geldiniz. Şenlendirdiniz Çok burayı güzel, umarım. Rica ederim. Evet. Sağ olun. Dinleyicilerimiz de <gülüyor> mutlu olmuşlardır. Ee, bu arada destekçimiz e, Can Sünmen Çele'ye çok teşekkür ediyoruz. Biz haftaya yine buradayız. Sizin ezgilerinizi tekrar... de tekrar dinleyeceğiz. Evet. evet teşekkür evet. ederiz. Sağ olun. Adalar hepimizin diye kapatıyoruz. Çok teşekkür evet, ederim. Adalar hepimizin. Canım adalar. <gülüyor> <gülüyor> Hoşçakalın.